وَقَالَ اللّٰهُ لَا تَتَّخِذُوا اِلٰهَيْنِ اثْنَيْنِ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهُ وَاحِدِ فَاِيَّا يَفَرْهَبُونَ Ve Allah buyurdu ki, iki ilah edinmeyin, o ancak tek bir ilahtır. Öyleyse yalnız benden korkun. أَفَغَيْرَ <gülüyor> Çünkü göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Din, itaat de daima O'nun içindir. Buna rağmen Allah'tan başkasından mı sakınıyorsunuz? وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ Halbuki size gelen her nimet Allah'tandır. Sonra size zarar dokunduğu zaman feryatla ancak ona sesinizi yükselterek yalvarırsınız. <gülüyor> Sonra sizden o zararı giderdiği zaman içinizden bir fırka hemen Rablerine ortak koşarlar. O müşrikler kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük etmeleri için böyle yaparlar. Şimdilik eğlen bakalım. Fakat yaptıklarınızın akıbetini ileride bileceksiniz. <gülüyor> Hem kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden hiçbir şey bilmeyenlere putlara bir hisse ayırıyorlar. Allah'a yemin olsun ki bu iftira etmekte olduğunuz şeylerden mutlaka sorulacaksınız. Allah'a kızları isnat ediyorlar. Haşa! O bundan da İsa ve Üzeyr gibi erkek çocuktan da münezzehtir. Kendilerine ise beğendiklerini erkek çocuklarını dilerler. وَإِذَا بُشِّرَ ظَلَّ وَجْهُهُ وَهُوَ كظيم. Halbuki onlardan biri kız çocuk ile müjdelendiğinde öfkelenmiş biri olarak yüzü simsiyah kesilir. يَتَوَارَى <سؤال> مِنَ <Monsieur> <rooms> <gülüyor> Kendisine verilen müjdenin kendince kötülüğünden dolayı kavminden gizlenir Onu zillet altında mı tutsun yoksa toprağı mı gömsün Bak hükmediliyor oldukları şey ne kötüdür <gülüyor> Ahirete iman etmeyenler için çirkin sıfatlar vardır. En yüce sıfatlar ise Allah'ındır. Çünkü O, aziz, kudreti daima üstün gelendir. Hakim, her işi hikmetli olandır. la eğer Allah insanları zulümleri yüzünden hak ettikleri şekilde yakalayacak olsaydı, yeryüzü üzerinde hareketli hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onları belirli bir vakte kadar tehir eder. Artık ecelleri geldiği zaman ne bir saat geri kalabilirler ne de öne geçebilirler. أَنَّ لَهُمْ أَنَّ لَهُمُ Hem beğenmeyecekleri şeyleri Allah'a isnat ediyorlar. Hem de en güzel akibet. Gerçekten kendilerininmiş diye dilleri yalan söylüyor. Hiç şüphesiz ki onlar için ateş vardır. Ve onlar ona gerçekten en önde götürülecek kimselerdir. Allah ne kadar yersenlerine ila umeminin kablike fe zeyyene lehumu şeytan fe zeyyene şeytan ve Allah'a yemin olsun ki senden evvelki ümmetlere de muhakkak peygamber gönderdik. Fakat şeytan onlara kötü amellerini süsledi. İşte o bugün dünyada onların dostudur. Fakat ahirette onlar için pek elenli bir azap vardır. <gülüyor> illa illa ve huden ve rahme ve huden ve rahmeten yu'minun Halbuki biz sana bu kitabı ancak insanların hakkında ihtilafa düşükleri şeyleri kendilerine açıklayasın ve iman edecek bir topluluğa bir hidayet ve bir rahmet olsun diye indirdik. Ba'de li ve Allah Allah Gökten bir su indirdi de onunla yeryüzüne ölümünden sonra hayat verdi. Şüphesiz bunda ibretle dinleyecek bir topluluk için kati bir delil vardır. <gülüyor> Lebenem kâli sansa-i zalli Muhakkak ki sizin için Sağmal hayvanlarda da Gerçekten bir ibret vardır Size onların karınlarındaki Fışkı ile kan arasından İçenlerin boğazından kolayca geçen halis bir süt içiriyoruz. Hurma ağaçlarının meyvelerinden ve üzümlerden de istifade ediyorsunuz. Ondan hem sarhoş edici bir içki hem de güzel bir rızık elde ediyorsunuz. Şüphe yok ki bunda aynı şeyde güzel ve çirkin birer yol bulunmasında akıl erdiren bir kavim için katil bir delil vardır. <gülüyor> <gülüyor> ve Rabbin nahle, bal arasına vahyetti. ilham etti ki dağlardan, ağaçlardan ve insanların kurmakta oldukları çağdaklardan evler edin. nahle, bal arasına vahyetti. İlham etti ki dağlardan, ağaçlardan ve insanların kurmakta oldukları evler edin. يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ Sonra her çeşit meyvelerden ya de bal yapmak için Rabbinin sana kolaylaştırdığı ve ilham ettiği sanatın yayılım yollarına gir. Onların o arıların karınlarından renkleri muhtelif bir içecek çıkar ki onda insanlar için bir şifa vardır. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir topluluk için kesin bir delil vardır. Vallahu khalaqakum thumma yatawafakum ve minkum man yuradd ila arzil şey En Allah Alim Kadir Hem Allah sizi yarattı. Sonra da sizi öldürür. İçinizden kimi de ömrün en reziline bunaklık çağına ulaştırır ki biraz ilimden sonra hiçbir şey bilmez olsun. Muhakkak ki Allah Alim her şeyi bilendir. Kadir, her şeye gücü yetendir ala <gülüyor> hem Allah rızık hususunda Bazınızı bazınızdan üstün kıldı. Böylece üstün kılınanlar ise rızıklarını kendileriyle eşit dereceye gelecek şekilde ellerinin altındaki kölelerine verici değiller ki artık onda o rızıkta kendileri musavi olsunlar. Onlar kendi köleleriyle eşitliği kabul etmezken nasıl oluyor da Allah'a eş tutup ortak koşuyorlar? Şimdi Allah'ın nimetini bilerek inkar mı ediyorlar? Allahu cəllələküm min anfusükm azvajon ve min ve ve hum Hem Allah. Size kendi nefislerinizden eşler kıldı. Ve eşlerinizden de size oğullar ve torunlar verdi. Ve sizi temiz şeylerden rızıklandırdı. Öyleyken onlar batıla inanıp da Allah'ın nimetine nankörlük mi ediyorlar? وَيَعْبُدُونَ <gülüyor> مِنْ Müşrikler Allah'ı bırakıp da kendileri için göklerden ve yerden hiçbir rızka malik olmayan ve buna güçleri de yetmeyen şeylere putlara tapıyorlar. <gülüyor> Öyle ise eşi olmayan Allah'a benzerler, ortaklar koşmaya kalkmayın. Şüphesiz ki bu yüzden başınıza gelecek azabı Allah bilir. Siz ise bilmezsiniz.